Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Nebe suresinin 31. ayetinden itibaren mal ve tefsirini yapmaya çalışacağız inşallah allah Yüce Rabbimiz muvaffak eylesin cümlemizi. İnnel-muttakîne mufâzâ. Allah'tan hakkıyla korkanlar, onu hakkıyla sevenler, onun emirlerini dinleyenler, yasaklarından kaçınanlar, koymuş olduğu sınırları aşmayanlar O'nun koymuş olduğu sınırları koruyanlar, harama ve helale dikkat edenler, Allah'ın razı olduğu şeylere ve razı olmadığı şeylere dikkat ederek amel yapanlar, Allah'ı samimi bir kalp ile seven, sayan, dinleyen, O'na itaat edenler için, Cennetler vardır, bahçeler vardır. Ve bu bahçelerde nimetler vardır. Bazı müfessirlerimiz, Onlar için kurtuluş vardır. Cehennem narından kurtuluş vardır. Cennet nimetine kavuşmak vardır diye de anlatmışlar. Ancak İbni Abbas'ın tefsiri, bu konuyla ilgili müntezehen diyor, yani onların gidip rahatlayacakları, piknik yapacakları, yani bu müntezeh esasen insanın doğaya çıkıp yemesi, içmesi, dinlenmesi, gezmesi, tozması manasına geliyor. Cennette de cennete kavuşan insanlar için, müminler için, Böyle cennetin bahçeleri içerisinde gezme, tozma, yeme, içme, eğlenme, dinlenme gibi oyun ve eğlence gibi nimetler vardır. Kimler için? Allah'ın muttaki kulları için. Ve ayetin 30 e, di, e, diğer ayette "Hada iqa wa'agnaba" cennetler ve üzüm bahçeleri, üzüm bağları vardır demesi de İbn Abbas'ın mef mefazeden kasıt e, cennet bahçeleridir sözünü perçinliyor, daha isabetli olduğunu ifade etmiş oluyor hadaiqa ve a'nâba sanki mefazanın açılımı bu, tefsiri. Mefaza aslan fevz den geliyor. Başarı, kazanmak. Başarılı olmak, kazanmak. Ve burada Allahu Teala başarının tarifini de yapmış oluyor. Gerçek başarı cennet bahçelerine kavuşmaktır. Gerçek başarı Cehennem narından azat olmaktır, ondan kurtulmaktır. Onun ateşinden kaçıp cennetin güzel nimetlerine kavuşmaktır. Başarı odur. Gerçek kazanma odur. Gerçek bir başarı hikayesi, övünülecek, gurur duyulacak, sevinilecek bir başarı hikayesi budur. Cehennemden kurtulup cennete kavuşmak. Cehennemin azap ortamlarından kurtulup cennetin nimet bahçelerine bahçelerine kavuşmak ve bu öyle bir kazanç ki mefaza yani kazanılan yer, başarılan başarıyla elde edilen mevki makamın mevki manasına geliyor ve bunu da cemisini kullanmış. Bu da bahçelerin çok çeşitli olduğunu gösteriyor. Cennette çok çeşitli bahçeler var. Her bahçeye girdiğinizde ben burayı da kazanmışım. Burayı da hak etmişim. Allah bu nimetlere, bu farklı farklı nimetlere beni kavuşturmuş. Ne de iyi yapmışım, ne de iyi bir başarı hikayesi bu diye insan kendisiyle övünebilir. Ve eee bahçelerin tek olmadığını anlıyoruz. Bahçeler tek değil. Başarılan başarı, e, kazanılan o mevki, o makam, o bahçeler tek tip değil ve sürekli aynısı değil. Değişik değişik bahçeler var. Her bahçeye girildiğinde kazanı, kazanılan başka bir nimet daha olduğunu insan oğlu anlamış oluyor. Ve haddaika, haddaika ve yani orada bahçeler ve üzüm bağları da onlar için yaratılmıştır, var edilmiştir. Üzüm bağlarının e, cennette bir bahçe çeşidi olduğunu da burada anlıyoruz. Üzüm bağları bahçesi var ve daha başka birçok bahçeler var. Ve kwağbe atraba. Cennette başka neler var? Huriler var. Kevaib'den kasıt huriler. Hur. Huri demek iri gözlü, iri gözlü eş demek, iri gözlü. Cennetin hurilerinin en büyük özellikleri arasında gözlerinin iri olmasıdır. Dünyada da iri gözlü kadın daha çok güzel kadındır. Kadının gözlerinin iri olması güzelliğine delalet eder. Cennette de hurilerin gözleri iridir. Aynı zamanda etrab dediği, e, burada değerli kardeşlerim, e, bekar ve göğüsleri dik olan manasına geliyor. Cennet hurilerinin gözleri iri, göğüsleri dik ve bekar devamlı bekar olan e, huriler ve güzellikleri anlatılmaz derecede güzeller çok e, yani anlatılmaz derecede e, güzellikleri var ve bu cennet hurileri eşlerine sürekli bakarlar bir hizmetleri var mı diye onların adeta gözlerinin içine bakarlar. Hatta asla gözlerini eşlerinden ayırmazlar. Bir lahza dahi olsun, şöyle yan tarafa bakayım, bu tarafa bakayım demezler. Sürekli gözleri, gözleri, onların gözleri cennetteki eşlerinin gözlerindedir. Bir nebze dahi ayırmazlar. Çünkü belki gözüyle bir işaret eder, bir isteği olur. Gözünden yani anlayacağı, bakışından anlayacağı bir mesaj vardır. Onu kaçırmasın diye gözlerinin içerisine bakar. Yine bazı hadis-i şeriflerde cennet hurilerinin bir tanesinin zülfü, perçemi, şu saçı, şuradan akışa doğru perçem saçı kesilip dünyaya atılmış olsa, hadis-i şerifte buyuruyor, buyuruyor ki, birden onun güzel kokusu dünyaya yayılır diyor. İnsanlar bu güzel kokuya meftun olurlar. Herkes o kokunun kaynağına doğru koşuşur. Nereden geliyor bu güzel koku derler. Onu bulmak isterler. Nihayetinde bulurlar. Daha sonra onu elde etmek için aralarında kavga ederler. Daha sonra kıtal yaparlar. Birbirlerini katlederler onu elde etmek için. Öyle olur ki tek nefer kalıncaya kadar her kişi onu elde etmek için o zülfü elde etmek için canını vermeye hazırdır. Tek kişi kana kadar savaşırlar. Bu misal tabii ki. Böyle bir şey olmuş değil. Ancak Peygamberimiz cennetteki hurilerin güzelliğini anlatmak için böyle bir misal vermiştir. Bir perçem dünyaya düşmüş olsa gerçekten bütün insanlar onun güzel kokusundan meftun olarak onu elde etmek için hep o noktaya doğru koşarlar ve Orada birbirlerini katlederek ona sahip olmak isterler. Bu derece büyük bir nimet. Daha birçok cennet hurilerinin özellikleri var. Her cennete girene, hadis-i şeriflere göre iki tane huri verilecek. Her hurinin aynı güzellikte 70 tane hizmetkarı olacak. İki tane huri veriliyor. Her hurinin de 70 tane hizmetkarı var. Hepsi birbirinden güzel. Bu nimetler cennet nimetlerinin önemli olanlarından. Önce Allahu Teala bahçeler, üzüm bağları, atlarından ırmaklar akan nehirler söylüyor. Bu şekilde kazanılacak olan makamların, cennet bahçelerinin olduğunu ifade ediyor. Ardından da bu bahçeler içerisindeki saraylarınızda oturduğunuzda size eşler takdim ediliyor. Bu eşlerin içerisinde hepsinin ayrı bir hizmeti var. O huriler, ellerinde kadehler, içinde güzel içecekler olan, insanı sarhoş etmeyen güzel kadehlerle içkiler Şaraplar e, cennet ehline, yani kocalarına, eşlerine takdim ederler. Ve bu şekilde bu nimetlenmek devam eder. Biz kaldığımız yerden devam edelim. Ne demiştik en son? Ve kevaib etrabe. Kevaib huriler dedik. Etrab, nekar huriler dedik. Ve bu... E, Hurilerin, bekar hurilerinin de göğüslerinin dik olduğunu söyledik. Burada müfessirimiz bunları ayrı ayrı dile getirmiş hakkında hadisler de rivayet etmiştir değerli kardeşlerim. Bu konuyla ilgili dileyenler Nebe suresinin 32-33. ve diğer ayetlerinin tefsirine evde de bakarak daha geniş bilgi alabilirler. Evet. Ee, burada bir hadis-i şerifi de aktarmak istiyorum. An ebi umamete ennehu semi'ahu yuhaddithu an nebi sallallahu aleyhi ve sellem ennehu kal eee Burada değerli kardeşlerim, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İnne kumusa ehlil cenneh letebdu min rıdvanillah. Cennet ehlinin giymiş olduğu kamisler, gömlekler, giysiler Allah'ın rızasından gelmektedir. Ve inne s-sehabete bihim fetenadihim ya ehlel cennet neza turidun an umtirakum bulutlar cennet ehlinin üzerine uğrarlar ve konuşurlar ey cennet ehli ne istiyorsunuz yağmur gibi size yağdıralım istediğiniz her şeyi yağmur gibi yağdıralım hani gökten insan için ne yar yağmur yağar kar yağar ama cennette öyle değil Cennette istediği ne varsa, ya bulutlar yağdıracak sana, o kadar çok verilecek. Hatta inneha, la tumtiruhum al kawab atra, ou al atrab, hatta bu bulutlar, demek ki kendilerinden isteniyor ki, hadi bize e, göğüsleri dik, e, bekar, güzel huriler yağdırın şeklinde talep oluyor. Demek ki ve onlar gökten onlara bu hurileri yağdırıyor. O bulutlar. Subhanallah yani. Gökten huri yağdırabiliyor. Ve kavruhu teala ve ke'esen dihaqa Kale İbni Abbas memlu'e mutetabi'a İbn Abbas diyor ki Kâs kadeh demek. Kâs. Dihâqa Memlu'a yani dolu, dolu dolu kadehler onlara takdim edilir. Ve kâle ikrime, sâfiye. İkrime de diyor ki müfessirlerden, bu içecekler tertemizdir diyor. Sarhoş etmez, aklı götürmez, tertemizdir. İçene e, lezzet verir, tad verir ve onun e, hoşuna gider Ee, ve diğer ayete geçelim Lame la velaki cennet ehli cennette kötü bir söz boş söz lakırtı manası olmayan hedefi olmayan e, bir söz asla duymazlar cennette küfür olmaz kötü söz olmaz gıybet olmaz dedikodu olmaz lakap takmak olmaz Kötü bir kelime duyamazsınız. Cennette kötü bir kelime yok. Söylenemeyecek. Bir de, yani şunu düşünelim. Dünyada ağzını kötü kelimeye alıştırmış olan bir insanın cennete giremeyeceği veya zor gireceği şeklinde bir şekilde anlamak mümkün. Yani kötü söz cennette yok. Orada insanlar cennet ehli kötü söz asla ne duyacak ne söyleyecek. O yüzden dünyadayken ağzımızı e, gıybetten, dedikodudan, kovuculuktan, küfürden, sövmelerden, alayvari sözlerden, insanlarla alay edilen o e, çirkin sözlerden e, dilimizi, aklımızı uzak tutmamız lazım. Ki cennet ehlinden olabilelim. Çünkü ahlakı kötü bir insan, diliyle, tasarrufuyla, hareketleriyle, insanlara dünyada eziyet eden, hatta bakışlarıyla, gözleriyle eziyet eden bir insan, bu yapmış olduğu fiil ile günah alıyor. Ve bunu sürekli yapıyorsa düşün, her gün ne kadar büyük günah alacak? Mesela gidiyorsunuz bir kahveye oturuyorsunuz, sohbet ediyorsunuz arkadaşınızla. Öbür masadan biri şöyle kulağını yaslıyor, dinliyor. Ya kardeşim katılmak istiyorsan gel sandalyeyi çek, beraber oturalım. Böyle kulağını uzatmana gerek yok. Öyle Yani ayıp ya, bir şey mi? Adam orada sohbet ediyor. Kulak misafir olmaya gerek yok. Efendim duyarsın. Gayri ihtiyari ve ayrı mesele. Adam da özelini orada konuşmasın ama bazı insanlar böyle belli ediyor yani. Böyle yaklaşıyor kulağını veriyor. Yüzünü vermiyor kulağını veriyor. Yanlış. Bu yanlış. Bu doğru değil. Ahlaklı bir insan böyle bir şey yapmaz. Ha, Oradaki konuşmalar hoşuna gidiyorsa istifade edilecek bir şey varsa hemen gelirsin ben de aranıza katılabilir miyim Gayri duydum ki güzel şeyler konuşuyorsunuz, ben de istifade edebilir miyim? Diyeceksin, oturacaksın, müsaade alacaksın, sandalyeni çekeceksin, oturacaksın. Bu şekilde. Ama uzaktan böyle gözünü ayırmadan dikizleme yapmak veya kulağa vermek bunlar yanlış. Bunlar ahlaka aykırı şeyler. Bunları yapanlar gözüyle, kulağıyla, Hareketleriyle insanlara bu şekilde eziyet verenler elbette günah alıyorlar. Bunlar çirkin şeyler değerli kardeşlerim. O yüzden cennet ehlinden olmak için bu tür fiillerden uzak durmak lazım. En kolay günahı göz işler. Göz. Çünkü devamlı bakıyorum. Kolay işler günahı. Yani dikkati bir yere verirsin, yanlış bir yere verirsin, günah alırsın. Gözü korumak çok zordur. Göz görüyor çünkü. Yolda gidiyorsun, önüne bakmak zorundasın ama e, bir sürü açık saçık insanlar var, bayanlar var, şunu, e, nasıl koruyacaksın? Yere baksan e, önünü göremiyorsun. Adam diyor ki, kardeşim önüne baksana diyor, yoldan karşı karşıya geçiyorsun diyor ya. Ezeceğim seni diyor. Görmüyor musun diyor araba geçiyor yolda. E diyorsun kardeşim yani kafamı kaldıramıyorum. Her taraf işte haram şey görüntüler dolu. Böyle o zaman dikkat et kendine. Canım daha değerli değil mi diyor. Yani böyle durumlar oluyor. Göz kolay kolay harama düşebiliyor. O yüzden onu korumak lazım. Kötü yerlere uğramamak lazım. Ee, kulak çok kolay haram işler Allah'ın istemediği şeyleri dinlersin. Laf dinlersin. Kapı dinlersin. Gıybet dinlersin. Dedikodu dinlersin. Kovuculuk yaparsın. Yani bunlar dinlersin. Bu da kulak günah, bu şekilde günah işler. Bunu kulak kulağı da korumak lazım. Veya diyelim ki, insanı şehvete, harama, zinaya, içkiye, kadına, oyun oynaş edinmeye davet eden Şeytanın mizmarı, ilancısı, tellalı sayılan müzik dinlemek. Ne oluyor? O da haram. Çocuklar, gençler, genç kızlar, genç erkekler. Şimdi bakıyorsunuz, kulaklarında kulaklık, ceplerinde MP3 veya cep telefonu. Yolda giderken sürekli müzik dinliyorlar. Araba korna asla duymuyor. Dikkati dağılmış. Bazen araba eziyor onlar o şekilde. Çünkü kulaklarında ses var. Kafa meşgul onunla. Trafikte nasıl yol alacağını bilmiyor. Araba korna asla duymayacak. Motor sesi gelse efendim duymayacak. Kendini tehlikeye atmış oluyor. Bu bir. İkincisi, dinlemiş olduğu şarkıyı söyleyen insanın sözleri onu sürekli Haram ilişkilere davet ediyor. Buluşmaya davet ediyor. Zinaya davet ediyor. Eğlenmeye oyun, eğlenceye davet ediyor. Her türlü menhiyata davet ediyor. Yani aslında bizim kızımız, bizim oğlumuz yolda giderken bile şeytanın vaazını dinliyor. Kur'an'ın vaazını dinleyen var mı gençlerden? Yok. Zaman zaman... Taşımış olduğumuz kitaplardan gençlere hediye ediyorum. Bir yerde markette çalışıyor, fırında çalışıyor. Genç kız veya genç erkek. Al evladım şunu oku. Teşekkür ediyor, okuyor. Bir hafta sonra soruyorum, okudun mu? 45 sayfalık, 50 sayfalık bir kitapçık ya. Hocam daha fırsatım olmadı. Ya 10 günden beri birçok şeye fırsat buldun da yarım saat şu kitap okuyamadı mı? Kitapçık yani. Okumuyor. Ama 10 günden beri Şeytanın tellallığını yapan filmler, diziler, çalgılar, müzikler, hür türlü şeyi, şeyhe türlü şeytanın vaazını dinliyorum. E ne olur bu gençten sonra? Yani bu gençler, bu, bu şarkılar anne babaya itaata davet ediyorlar mı? Hayır. Anne babaya itaati tavsiye ediyorlar mı? Hayır. Neye? Ya diyor, üç günlük dünyadır, ye, iç, gez, toz. Gençliğini değerlendir Evde annen baban ihtiyarladıysa Kendini eve hapsetme Onlar yaşamışlar yaşayacaklarını Ver bir Efendim Acizler yurduna Yaşlılar Yurduna onları ver Ondan sonra Arabanı al Oraya buraya gez toz Hayatın tadını çıkar Gençliğinin tadını çıkar onlar sana engel olmasın diye ne yapıyorlar? insanlara bu tür şeyleri anlatıyorlar. Dolayısıyla annesine, babasına, büyüğüne, yaşlısına bakmayan bir insanla karşı karşıya geldiğinizde ona niçin böyle yaptığını soruyorsunuz. Diyor ki haklı olarak, kendi haklıyım ben diyor tabii. O haklı, kendi kafasına göre haklı. Ya diyor ben 25 yaşındayım, 20 yaşındayım, 30 yaşındayım. Gençliğimi yaşamam lazım. Bu annem hasta oldu, yatalak oldu. Babam hasta oldu, yatalak oldu. Ben yarım saat evden çıkamam yani bunlara bakmaya kalksam. Ne olacak? Benim hayatım gitti, perişan oldu. Evin gelini de aynı şekilde söylüyor kocasına. Diyor ki, sen annem baban yaşlandı. E ben diyor gençliğimi onlara mı harcayacağım? Ben diyor bunlara bakacak olursam evden yarım saat çarşıya, pazara, gezmeye, tozmaya bir arkadaşıma gidemem. O yüzden diyor ben bunlara bakamam. Al götür. Ne yaparsan yap. Ne yaparsan yap diyor. Ve sorduğunuzdan için böyle yapıyorsunuz. Allah'tan korkmuyor musunuz? Bu yaşının duasını almak istemiyor musunuz? Cennete girmek istemiyor musunuz? Neden böyle yapıyorsunuz? Neden açılan cennet kapılarını yüzünüze kapatıyorsunuz? Kapatılmasına sebep oluyorsunuz diye. Onlara söylediğinizde cevap olarak diyorlar ki efendim bu dünyaya bir defa geldik. Bu dünyada yaşamak için geldik. Hayatımızdan zevk almak için geldik. Kendi gençliğimizi, gücümüzü, vaktimizi, ömrümüzü bu iki ihtiyara ayıracak değiliz. Onlar yaşamışlar yaşadıkları kadar ölüp gitsinler de kurtulalım. Mantık bu. Ama bu gençlerimiz şu kulaklıklar kulaklıklarla ayetler, cennetin güzellikleri, cehennemin çirkinliği ne dinlemiş olsalar? Allah'ın emirlerinin ne kadar doğru, ne kadar çarlı, ne kadar güzel bir şey olduğunu kulaklıklarından dinlemiş olsalar, onlar bu şekilde tabır takınmazlar. Onların adeta kafaları bir tencere gibi düşün, tencere. Bu tencerede hangi yemeği yaparsan o yemeği pişirirsin kardeşim. Bu tencereye sen güzel malzeme koyarsan güzel yemek çıkar. Kokmuş Eti koyarsan onu yiyemezsin. Bozuk malzemeyle yemek yapmaya kalkarsan onu yiyemezsin. Taze malzeme, güzel malzeme kullanacaksın. Çocukların, gençlerin, genç kızlarımızın beyinleri işte böyle bir tencere. Sen de aşçısın. Annesi aşçı, babası aşçı. Ne doldurursa odur. İhmal ediyoruz, ihmal ediyoruz. Çocuk sokakta çer çöp tencereyi dolduruyor efendim. çerçöp çöp, bozuk malzeme, atık malzeme, işe yarar malzemeyle dolduruyor. Biz vahyin verilerini onlara iletmiyoruz, iletmiyoruz. Onlara bu fırsatı tanımıyoruz. Onları bu ortamlarla tanıştırmıyoruz. Ama şeytan bizim yapamadığımızı yapıyor. Şeytan onlara Şah damarlarından yakın yani. Kan, kanlarının içerisinde gezebiliyor. Şeytan vesvese verebiliyor. Şeytan vesvese verebiliyor. Şeytan davet yapabiliyor. Şeytanın önünde engel yok. Bizim de önümüzde engel yok. Anlat kardeşim. Gözüyle görüyor, kulaklarıyla işitiyor. Beyniyle anlıyor yani. Anlat. Ama biz anlatmıyoruz. Vakit harcamıyoruz. Çocuklarımızı, gençlerimizi ihmal ediyoruz. Ondan sonra diyoruz ki benim oğlan geldi 20 yaşına camiye girmiş değil. Bir defa secdeye alnını koymuş değil. Nasıl bir insan yahu? Nasıl bir insan bunun kalbinde böyle bir iman yok? Böyle ben evlat dünyaya getirdiğime pişmanım diye konuşuyoruz. E kardeşim, onun bir algılama yaşı var. Bir, o tencerenin dolma zaman müddeti var. O tencere dolma aşamasındayken sen doldurmadın, şeytan doldurdu dolu tencereye daha sonra geliyorsun üzerine ilave ediyorsun sağa sola dökülüyor tencere dolu sağa sola dökülüyor iyi malzemeyi koyuyorsun kötü malzeme dolmuş kötü malzemeyle iyi malzemeyi koysan da sağa sola dökülüyor olmuyor olmuyor olmuyor tutturamıyorsun o yüzden her şeyin bir zamanı var yani. o zamanı geldiği zaman o görevler yerine getirilmesi lazım çocuklarımızla torunlarımızla ilgilenmemiz lazım onun dağarcığına eğer siz Allah sevgisini, Allah'a olan saygıyı, peygamber peygamber sevgisini, Kur'an aşkını, ahiret aşkını, cennet aşkını, cennef sevgisini eğer yerleştiremediysek ondan bir şey çıkmaz. Bir şey de beklemeye hakkımız yok. O yüzden değerli kardeşlerim, bizler görevimiz yapmamız lazım. Kalbinde istek yok. Ben ne yapayım diyor büyük e kardeşim kalbinde istek yoksa ana olarak, baba olarak, ata olarak benim burada bir hatam var demektir. Çünkü kalbinde istek olabilmesi için sizin onun beynine doğruları aşlamış olmanız gerekiyordu. Zamanında o doğru bilgiyi vermeniz gerekiyordu. Vermediğimiz zaman o oluyor perişan. Çünkü biz vermiyoruz ama şeytan veriyor. Şeytan fısıldıyor. Biz daha, bakınız, bütün televizyon kanalları, bütün radyo kanalları, bütün efendim çalgısıyla, efendim düğünüyle, derneğiyle, sokağıyla, caddesiyle bunların hepsi bu zamanda maalesef iyi şeyler fısıldamıyor, iyi şeyler söylemiyor, iyi şeyler vazetmiyor, iyi şeyler nasihat etmiyor. Dolayısıyla çok bu gençlerimize yazık oluyor. Aklı başında olan her fert, anne, baba ne olursunuz? Bu gençlerimize acıyalım. Gençlerimiz daha kişilikleri, karakterleri oluşma aşamasındayken onları gerekli, sağlam eğitim yuvalarında okutalım. Evlerimizi de bir eğitim yuvası haline getirelim. Onları Allah'la, Peygamber'le, Kur'an'la tanıştıralım. Allah hepinizden razı olsun. Daha erken gelmenizi istirham ediyorum. Daha güzel şeyleri duymak için. Bu duyduğumuz şeyler dünyamız ve ahiretimiz için bize faydalı olan şeylerdir. Allah cümlemizi muvaffak eylesin. Allah cümlemizi cennet ehlinden eylesin. Geri kalan ayet-i kerimeleri inşallah gelecek dersimizde sizlere aktaracağız. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.